sudan geleni hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Şehirde iyi bir yaşam sürerken ekolojik ayak izimizi en azından indirmek mümkün mü? En temel besinlerimizin başında gelen ekmeği şehirde temiz bir biçimde üretmenin veya satın almanın bir yolu var mı? Sudan gelen de bugün bu sorulara yanıt arayacağız birlikte. Stüdyomuzda üç güzel konuğum var. İki kişi bekliyordum ama üç kişi geldiler. Mis gibi unu sadece maya ve tertemiz suyla kararak İstanbul'da onlarca evi besliyorlar. Murat Demirtaş ve sevgili eşi Esra Demirtaş yanımızda. Bir de e, Ozan Demirtaş bizlerle. Ozan kaç yaşında? iki buçuk. İki buçuk. iki buçuk yaşında bir konuğumuz da oluyor. Bu benim için bir ilk. Yani aslında Demirtaş ailesi bizimle birlikte <gülüyor> diyebiliriz değil mi? Evet, bir de sekiz evet. var o şimdi okulda. Ha, o şu anda okulda. Evet, Ondan de, sonra ben... görüşebiliriz. Evet. Şimdi bugün e, sizden yani Murat ve Esra'dan hem bedenlerimize ilaç gibi gelen hem de doğayı kirletmeyen ekmek yapmanın sırrını bir parça öğrenmeye çalışacağız. Unla suyun buluşmasını anlatacaksınız bize. Ama önce bu hikaye nasıl başladı onu öğrenmek istiyorum Murat. E, sen heykel bölümünden mezun bir Sanatçıyken nasıl oldu da Ekmek yapmaya başladı birazcık evet, Ondan bahsedelim e, Şimdi hiç sanatçı olamadım Galiba yani çünkü hiç sanat eseri e, Yaptım Ama bir şekilde e, Çok satamadım yani Bunun için bununla hayatta kalacak e, Şehir ortamında Şeyi bulamadım evet. e, Ben de başka işler yaptım İşte reklam ve sinema Hı -hı. Sonra e, Baktık bu işler çok kirli Hmm. E, ...fark ettiğimiz, yaptığımız her şey çöp oluyor. Yani hmm. satın aldığımız en ufak şey e, ertesi gün çöpe gidiyor ve onlar e, doğa tarafından parçalanamıyor. Bunu sonradan anlıyorum. E, sonra biz yemek işine girelim dedik. Hmm. Bir dükkan açtık annemle birlikte üç sene o dükkan oldu. Sonra İstanbul'da, İstanbul'da, yani, İstanbul'da evet. kızıl toprak hmm. tarafında sonra e, kentsel dönüşümden bina yıkıldı. Allah. için bize yol göründü. <gülüyor> ee, bir karar vermemiz gerekiyordu. Çocuğumuz doğmuştu 2010'da Eren e, ve iki buçuk yaşındaydı. O sene aynı Ozan yaşlarında Hı -hı. E, 2013 yılında biz dükkanı kapattığımızda e, Esra ile oturduk. Ne yapacağız? Hı -hı. Şimdi bu çocuğa kim bakacak? Esra, eşim, devlet memuru. O yüzden. Garanti bir işi var diyelim evimizin, evet. ee, o yüzden çocuğa benim bakmama karar verdik. Evet. Orada ev erkekli e, dönemi başladı. Evet. Ee, elimden geldiğince e, evde e, çocukla daha çok oynayıp e, onun Hı -hı. ona bakıp e, biraz da ev işlerine yardımcı olmaya çalıştım. Mükemmel bir hayat aslında ya. Yani. Yani, kesinlikle evet, <gülüyor> yani biz galiba biraz ev seviyoruz ve birbirimizi hı. seviyoruz. Birlikte olmak istiyoruz. Yani çocuk e, sahibi olup onu e, başka ellere emanet etmek istemiyoruz. Anaanneler, yani babaanneler, dedeler de e, lütfen dedeliklerini, anaanneliklerini, e, nereliklerini yapsınlar. Biz Çok de e, çocuklarımızı kendimiz büyütelim. E, elimizden geldiğince istedik. Evet. Peki ekmek işine e, nasıl girdin? O dönem eve girdim. Ee, işte Eren'le birlikte bir sürü şey yaparken gıdaları biz bu çocuğa ne yiyeceğiz demiştik zaten. Ne yedireceğiz demiştik. Hı -hı. Sonra evde biz ne yapacağız? İşte temizlik gıdaları, zehirsiz ev e, meselesi girdi. İşte, e, ve bütün evin gıdalarını değiştirmeye çalıştık. E, o dönemde. Ekmek de bizim için aslında en temel değişmesi gerekenlerden bir tanesiydi. Çünkü şöyle bir cümle duymuştuk bakanlardan biri. Ee, ekmeğin içerisindeki 18 e, katkı maddelerinden 18'ini çıkardık. 18'ini çıkar geriye Şimdi ben çıkardım. bunların bunların <gülüyor> ne <gülüyor> olduklarını bile şorda bile şok olmuş durumdayım. Evet. Anlamadım. Yani He. sonrasında bunu sorgulamadım bile. Bunu defalarca duydum ama o 18 neymiş? Kalanları ne diye sorgulamadım. Demek ki bu ekmeği bizim başka bir şey yapmamız gerekiyordu. Biz de e, üreticisini bildiğimiz, tohumunu bildiğimiz, toprağını bildiğimiz, nereden geldiğini bildiğimiz bir buğday bulma, e, bulduk. Hı hı. Bir süredir de aslında tanışıyorduk o buğdayla Çankırı'dan gelen bir üveyik cinsi bir e, atalık bir buğday o buğdayla ekmeğimizi yapmaya çalıştık e, bir sene sürdü sonrasında da küçük böyle iş arayışlarıyla da bu ekmek işi hayatımıza girdi evde ekmek yapmaya başladım aslında Çok güzel bu arada Esra sen de devlet memurusun Evet İşine gidip geliyorsun. Evet. Sen bu ekmek yapımının neresindesin? Birazcık bize ondan bahsedebilirsen. Ee, yani... Yapımıyla... Birebir işin hmm. içinde çok olmuyorum çünkü mutfakla çok arası iyi olan bir insan olmadım hiçbir zaman Ne güzel birbirinizi Murat, bulmuşsunuz evet. yani Murat mutfakla evet, arası Evet Murat ara, hep arası iyi. hani ekmek Aha. yapmaya üç, hani 2013'te başlamış gibi görünüyor ama evet. Aslında Murat 98 yılından beri ekmek yapıyor hatta hayır 95 belki de Peki, evet. O bayağı hmm. bir 11'dir. Yani Murat'ın hmm. mutfakla ilişkisi hep çok sıkıydı <gülüyor> Ee, ekmek de bunlardan biriydi. Aslında bizim hayatımıza yeni giren ekşi maya olmuştu. Yani yer hmm, evet. o hazır mayalardan kullanıyordum Murat. Ekşi maya 2013'te girdi. Ee, ben daha çok hani böyle temizleyen, ortalığı toparlayan Düzenleyen ve falan. E, çok güzel yapıyorsun, şahanesin diye böyle hani motivasyon <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> veren. Evet, evet, biraz öyle bir taraftayım. Esra ekmeğin aslında <gülüyor> her yerinde. Yani gerçekten böyle e, ben çok iyi mutfak kullanırım ama mutfağı toparlama kısmı çok fazla yapamam. E, başka şeylere çok giderim. E, o yüzden elimden geldiğince e, düzgün işler yapmaya çalıştım. Esra'nın desteğiyle Esra olmasa gerçekten e, ne o ev ne ben toparlanırdım. Çünkü, Zaten bu bir aile e, işi evet, değil mi evet, Yani evet, şöyle evet, bir şey söyleyeyim. Evet. Biz ayda beş kilo un kullanırken e, ekmek yapmaya başladıktan sonra yirmi otuz kilo un girmeye başladı. Kırk kilo of. un girmeye başladı. Bu unun da sürekli bir yerden bir yere aktarıldığında toz olduğunu, uçuştuğunu düşünürsek... <gülüyor> ya yani muhtemelen başka bir kadın olsaydı Esra beni çoktan kovmuştu evden. <gülüyor> <gülüyor> çok, e, ama memnunuz yani evde böyle şeylerin yapılmasından çok memnun Murat'ın dediği gibi biz dördümüzün bir arada olduğu yer bizim evimiz ve orada olmaktan bir arada olmaktan çok memnunuz ve her şeyi kendimiz yapabiliyorsak bundan daha da memnun oluyoruz ve işte hani ekmek de çok sevdiğimiz, işte yediğimiz bir şeyse onu ya da maddesi yapıyor maddesi olmak maddesi zaten. çok ha. keyifli. Evet, <gülüyor> bir de şeyi de merak ediyorum. Hani bu kadar bu temiz ekmek yapma işi çocukları nasıl etkiledi onu merak ediyorum. Yani Ozan'la Eren'i. Onlar da tabii bu işin parçasılar sonuçta. Tabii ki, tabii kesinlikle. Eren o işle hani o üç yaşında tanıştı. Ozan o işin içine doğdu. Evet. Ee, Çocuklar ekmeğin hani ya bu çok doğal yani evde ekmeğin yapılıyor olması doğal. onlar için çok doğal. Hı hı. Satın alma ekmek o kadar doğal değil. Onlar evet, için yani evet. şey hani yaşamsız hani doğal yapılıyor anlamında söyleyeyim yani hı. o yaşam için normali o. Ee, öğretmeni röportaj yapmış Erenli. Ee, i̇şte şey bizim böyle beslendiğimizi hı. biliyor, hassasiyetimizi hı. biliyor öğretmenimiz. Evet. Ee, ...sen bu işlere nasıl bakıyorsun falan diye sormuş... Ee, ...işte çok fazla tüketmemeliyiz, paketli gıda almamalıyız falan Anladın demiş... O. ...ondan sonra da alıyorsak da çok fazla almamalıyız gibi şeyler söylemiş... Ekmek nereden alalım? Yani. <gülüyor> Peki hani hiç almayalım Hayır, falan ha? da demiyor öyle ama değil, böyle evet. Çünkü ...bizim evet. bakışımızda biraz öyle yani evet, biz tamamen tabii. kendimizi bu dünyadan soyutlayamayız... Işte. Baştan bu baştan beri koyduk evet, yani kesinlikle. daha çıkıp hani çocukları yalıtıp biz ayrı hiçbir şey yedirmeyeceğiz bu havayı solutmayacağız gibi bir şey <gülüyor> mümkün değil bir tane dünya var ve hepimiz içinde yaşıyoruz. Evet, evet. Ya bir de bunları şehirde yapıyor olmanız o kadar güzel ki hani böyle şey algısı var ya iyi ve temiz bir hayat yaşayabilmek için ille de şehrin dışına çıkmak gerekiyor falan gibi o algıyı hmm. da yıkan bir iş yapıyorsunuz aslında yani o anlamda da bence çok önemli. Ama e, konuşulacak çok şey var. Bir şarkıyla ara verip ondan sonra devam edelim mi? Olur. Şimdi Aşık Veysel'den dinleyelim. Yani bu kadar uyabilir bu programa. Benim sağlık yarım kara topraktır diyecek Aşık Veysel dinliyoruz. Dost diyen nice nicesine sarıldım Dost dost diye nice nicesine sarıldım Benim sadık yârim kara topraktır Beyhude dolandım eğer boşa yoruldum Benim sadık yarim kara topraktır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 ne bir vefa gördüm, ne faydalandım Her türlü isteğime yer topraktan aldım Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır Koyun verdi kuzuyu, verdi süt verdi, verdi süt verdi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 Adem'den bu demeyi neslim getirdi, neslim getirdi Evet sudan gelen de çok güzel üç tane konuğum var. Demirtaş ailesi bizimle birlikte. Murat Demirtaş, eşi Esra Demirtaş ve Ozan Demirtaş bizimle birlikte. Ozan iki buçuk yaşında ve hiç bu kadar güzel, uslu, tatlı bir çocuk görmedim. Şimdi arabasıyla oynuyor bazen birazcık ses gelebilir. O arabanın sesi oluyor efendim. Şimdi birinci bölümde şeyden bahsettik. Murat ve Esra bizi... ...bu temiz ekmek yapımı kentte nasıl oluyor... ...bundan biraz bahsetti ama... ...bu iş sadece şey değil... Ee, ...sadece ekmek yapıp hani... ...birilerine gönderme, verme işi değil... ...çok daha ötesinde bir felsefesi var Murat... ...öncelikle sana sormak istiyorum... ...ekmeği nasıl taşıyorsun... ...ununu çankırıdan aldığını söyledin... ...işte suyu katarak yapıyorsun evde... ...peki insanlara nasıl ulaştırıyorsun... ...birazcık da ondan bahsedelim... ...şimdi olabildiğince aslında... İlk düşündüğümüz şeydi. Bu ekmeğin içine hangi suyu koyacağız hmm. e, Aslında e, olması gereken çiftçinin yakınındaki bir e, değirmen, o değirmenin yakınındaki bir fırıncı. Evet. Yani bunu aslında benim yapmamam gerekiyor. ...yani bir topluluk olduysak... ...o topluluğun e, fırıncısının yapması gerekiyor... ...ve yakındaki bir kaynaktan... ...doğal kaynaktan suyla bunun yapılması gerekiyor. Şimdi... ...evimize su giriyor ama... ...temizliğinden şüpheliyiz. Dolayısıyla o suyu kullanamıyoruz. Kaynak suları da artık... ...pet ve bidonların içine girmiş durumda. E, dolayısıyla... Biz arasından iyisini seçtik. Hani kötünün iyisini hiç sevmesek de onu yapmak zorunda kaldık ne yazık ki. Şimdi Gerçek arıtma çok, kullanıyoruz. Plasmayı. Yani Hı -hı. arıtma çünkü Hı. çok üzülüyoruz. Yani plastiğin çok kullanılmasından olabildiğince az biz de kullanmaya çalışıyoruz bunu. Hı -hı. Şimdi e, soruna... E, yani şimdi e, bu taşımayla ilgili ha, sorun evet. aslında nasıl ulaşıyor? Tüketiciye öyle diyelim. Aslında biz yerel olmayı e, benimsedik. Yani ekmeği çok uzaklara göndermek yerine mümkün olduğunca bizim etrafımızda olsun. Yani aslında bir mahalle fırını gibi bir şey olsun. Ayaklı Ama, fırın. Biraz evet. ayaklı fırın oldu. Evet. Yani yürüyen ekmekleri <gülüyor> oldu İstanbul'a. Ee, bazen çok uzaklara da git, gidiyor oldum işte eş dost Ayy. yakınlarımız. Ee, dolayısıyla e, yürüyerek mümkün olduğunca araç kullanmadan... Ee, bisiklet bir, birkaç kere denedim ama e, Yorgun oluyordum ekmek piştiğinde Dolayısıyla bisiklete binmek trafiğe çıkmak çok e, riskli hmm. diye düşündüm Mümkün olduğunca asansör kullanmadan Özellikle aşağıya inerken bazen çok yorgunluyorsunuz hani Üç kat bile asansör e, kullanılabiliyor hmm. e, Ve olabildiğince az tüketerek Yani bizim bütün şeyimiz bu e, hmm. Biz bir şey alırken Gerçekten buna ihtiyacımız var mı diye sormaya çalışıyoruz ve bunu hala kendimize hatırlatıyoruz çünkü şehir bize bunu unutturabiliyor bazen. Evet, neyin ee, nereden geldiğini bilmediğimiz için şehirde, evet. betonun ve asfaltın içinde sıkışmış durumdayız. Yani her şey süpermarketlerden evet. geliyor gibi ama doğadan geliyor yani unutuyor insan. Evet, bizim evet. süpermarket anılarımız şöyle, Eren'le birlikte markete girip işte tuvalet kağıdı, peçete gibi şeyler almamız bazen gerekiyordu. Çoğunu çünkü alternatif farklı yerlerden, tanıdığımız yerlerden alıyoruz ee, eve giren gıdaların ve ...işte hmm. çok az zaten üstümüze bir şey alıyoruz... ...onun da takas yerlerinden... İkinci, e, bu, i̇kinci da, bu da yani. ikinci <gülüyor> el. Yani çok şu an üzerimde çoğu <gülüyor> öyle. Evet. E, dolayısıyla... E, ...markete gittiğimizde... ...bir kere şey sormuştuk... ...baba niçin biz e, sepeti doldurmuyoruz? Herkes böyle Herkes tepelemesine dolduruyoruz. Evet. bir tane bir evet. şey alıyoruz, bir tane bir şey yani En fazla işte bir kraker alıp çıkıyoruz falan... ...hani o da çok acayip... E, ...yabancılaşmayalım diye dışarı Tamamen kopmamak <gülüyor> için evet, yani. Evet şimdi sizde. yapıyoruz onu ara ara. Yani daha biraz daha baştaki... ...yani ilk zamanlara göre daha rahatız. Ee, dolayısıyla işte evet şehirde... E, ...olabildiğince az tüketerek... E, ...bu işi yapabiliriz dedik. Ve e, hala bu bizim... E, ...ne denir... E, ...temel düşüncemiz bu. Az tüketmek, kesinlikle hmm. az tüketmek... ...ve en çok neye ihtiyacımız varsa onu almak... ...yani ihtiyaç hmm. dışında hiçbir şey... ...Murat'la ikimiz bunu hani kesinlikle yapıyoruz... ...çocuklar söz konusu olduğunda... ...biraz resmiyorsunuz galiba. Evet, evet, evet tabii ki. Mecbur Öyle. yani, hmm. şimdi orada bir çikolata istiyor falan... Evet. ...herhalde o, zor oluyordur çikolatayı hayırlıyorum. O, hayır o var hayatımızda. Birçok şey de olabiliyor... Hmm. ...ama bunlar işte hani Eren'in öğretmenine... ...dediği gibi... E, Minimum düzeyde. Evet. Evet. Yani pazarda gel abla 10 kilo domates 5 lira falan gibi şeye biz artık aldanmıyoruz. Evet. Ee, bizim kaç kilo domateze ihtiyacımız var? İki kilo. İki kilo domatesle biz hayatımızı geçiriyoruz. Yani evet, daha zaten. fazlasına ihtiyacımız yok. Aynen öyle. Bir de şey tabii bu hem daha az tüketmek hem de daha az kirletmek anlamına geliyor. Onun ee, da vurgusunu yapmamız. Kesinlikle, öyle. kesinlikle evet. öyle. Yani e, evde ekmeği yapmamın ve evde sürdürmemin, hatta dışarıya çıktım şu anda. Hani başka yerlerde de ekmek yapıyorum. Bir sanat galerisinin mutfağında bir de e, başka bir sanat kurumunun içindeki bir ekmek yapıyorum. İsimlerini Salt Galata'da ve Halka Sanat Moda'da halka sanat kapılarını açtı. Aynı zamanda orada ekmek atölyeleri veriyorum. Ee, orada ekmek yapıyorum. Bu tarafta da Avrupa yakasında da e, Salt Galata'dan şimdi Salt yoluna geçtim. Orada bir taş fırın var. Neden böyle yapıyorum? Yeni bir yer açabilirdim. Ee, çünkü oraya alacağımız her şeyin aslında çöp olacağını düşünüyoruz. Evet. Yani oraya ben bir şey satın aldığımda yenisi üretilecek. Dolayısıyla endüstri daha çok su tüketecek, daha çok enerji tüketecek. O yüzden biz zaten her o kadar çok var ki dışarıda mekan. Ben gidiyorum, bir mekan buluyorum. Esra çok zor buluyor bu yaptığımı ama gerçekten bazen <gülüyor> gerçekten taşınmak çok zor. ...bir yerden değil. bir yere taşınabiliyorsunuz çünkü bir ...ve de, oldukça zor bir şey. Bir de şey toplu taşıma araçlarını kullanıyorsun. Evet, Tabii dolayısıyla yani bence bu vurgu da çok önemli. Yani hı. zaten trafikten muzdarip bir şehirde yaşıyoruz. 3. havalimanı şey 3. Köprü, köprü yapıldı hı hı hı. ve onun yüzünden bir koca orman katledildi yani. Hı. Biz hı hı. böyle bir şehirde yaşıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hani toplu taşıma araçlarını kullanmak çok çok önemli bence bunun vurgusunu hep yapmak lazım evet, yani. Evet. Sen evet, de zaten evet. yapıyorsun yani ikinizde bunun. Şehirde bahsedelim. hiç araca ihtiyacımız olmuyor neredeyse. Yani çok olursa da sarı arabalar hepimizi yetiyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani bir yerden bir yere gitmek için zaten maliyeti de çok fazla. Yani hem onun üretilmesi hem bana gelmesi ve benden. Hı -hı. Sürekli evimin kapının kapısının önüne bile neredeyse park parası veriyor evet, aynen olduk öyle. bugünlerde. Aynen öyle. Şimdi ben senden bu ekmekleri bu arada ekmeğin tadından da birazcık dinleyicilerimize bahsetmem <gülüyor> lazım. Bu, bu görev benim olsun. <gülüyor> Şimdi ben senin ekmeğini galiba 2014 yılında falan mı şeyde karşılaşmıştık değil mi seninle? Salt. Sogun. Yok yok, Toplum Gönülleri Vakfı'nın şeyi evet, vardı, o Çan Çanakkale'de. O bir şeydi. Ya evet. orada, 2014 müydü o? 2014. İy, galiba, galiba. Evet. tabii 2014, belki 15 milyon, 15 de olabilir. Sen bayağı 15 ustalık dönemindeydin çünkü... yani. Eylül'de o zaman doğdu. 15. Hmm. 15-15 doğru 15 yaz mi? sonu Yaz tamam. sonu yani. Sonra da Ozan doğmuştu Esra hamileydi çünkü Hamileydim ben de oradan <gülüyor> Sen de oradan <gülüyor> ekmekleri herhalde bolca <gülüyor> yiyordun <gülüyor> Kesinlikle Ya şimdi böyle bir e, dinleyicilerimize bunu anlatmam lazım Normalde ben ekmek seven birisi değilim Neyse senin ekmeği yedim ben dedim bu nasıl bir ekmek ya yeniden doğmuş gibi oluyorsun yani gerçekten lezzetini böyle çok abartmak istemiyorum ama bana artık doğal lezzetler o kadar güzel geliyor ki. Evet. Yani böyle sadece lezzeti hissetmiyorum ve çocukluğuma dönüyorum yani babaannemin yaptığı ekmek bilmem ne Hı -hı. falan bir sürü şey aklıma Hı -hı. geliyor. Çok güzel bir şey yediğimde genelde şey oluyorum böyle gözlerim yaşarır. Murat'ın ekmeğini de yediğimde öyle olmuştum gözlerimden hafiften Ay böyle göz, Japon çizgi filmlerindeki gibi böyle titremişti gözlerim tabii kimse görmedi yani. <gülüyor> Ama sonra bütün şey 2-3 gün boyunca oradaydık o ekmeği yemek için ben yemekhaneye gittim yani hmm. yemekhane gibi bir şey hazırlıyorduk hmm. Murat günlük ekmekler yapıyor falan böyle ben ekmeği esas ana madde şeydi bende yani ekmekti orada. O yüzden herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Ama tabii Murat'ın şey derdi yok yani ikinizin de daha doğrusu Murat demeyin. Murat'ın ve Esra'nın daha fazla müşterimiz olsun gibi bir derdi yok birazcık evet, da ondan evet. bahsetsek ee, şimdi yapabildiğimiz bir böyle sınırlar koyduğumuzda kendimize e, tabii ki yapabildiğimiz hatta yapsak bile dağıtabildiğimiz ekmeğin bir e, sınırı oluyor çünkü benim taşıyabileceğim bir kapasite var <gülüyor> yani 30-35 ekmeklere kadar taşıdım ama bu e, tabi çok kolay değil sonradan Günde onları 30 -35 indirdim ee, bir seferde 30-35 oh. ekmek taşıdığımı biliyorum tabi gittikçe azalıyor Taşı, yani üstten dağıtarak gittiğiniz için işte Hı -hı. azalıyor ama tabii o ilk e, yorulma şeyini yaşıyorsun. Evet. Otuz yaş ekmek. beş ekmek. <gülüyor> evet. sonradan evet yani bu, sağlıklı bir şey yapıyoruz. Düzgün bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kendi sağlığımızı da oynamayalım diye tabii, bir şekilde de onu var yani. bir şey oturdu. Rayına oturdu. Şimdi öyle değil. Yani hem Kadıköy'in merkezindeyim. En çok ekmek talebi gelen yerde. Ee, ekmeğimiz o civarda bitiyor aslında. Ben bile gitmiyorum artık. Ee, Hı -hı. Şimdi o vardan insanlar geliyor. Çok küçük bir rota var. İşte kızın noktaları doğru var gidiyor. yani. Evet, evet, noktalar var. Hı -hı. işte ve belli saatler var. Diyorum ki salı günü saat 1 ile 5 arasında şurada olursanız olmazsa şuraya bırakacağım. Oradan alırsınız gibi. Çok güzel. Aslında yani çok, çok sürdürülebilir bir şey yani kelimenin bütün anlamıyla. Evet. Çok kolay bir sürdürülebilir bir şey. değil galiba. Çünkü bir dönem şöyle bir şey yaşamıştım. ...bir ekmeğe ulaşmak bu kadar mı zor olur kardeşim? Ama kıymetleniyor <gülüyor> o zaman daha güzel. Çok evet, uzaktı şöyle ama bunu söyleyen evet, Çok uzaktı. Gerçekten ama böyle sadece ekmek almak değil. için... E, ...geliyordu. Yok. Dolayısıyla hani zor... ...ben tavsiye etmiyorum yani. Gelmeyin Murat, çünkü beklentiler şey çok kocaman oluyor. Evet biraz öyle bir şey var hmm. da yani senin... Ee, ...yapmaya çalıştığın şey... ...hani bu atölyelerde de SALT'ta ve işte Kadıköy'de yaptığın atölyelerde... ...insanlar kendileri de yapabilsin diye. Evet. Yani bence bu çok önemli bir şey. En baştan beri Murat'ın söylediği o. Yani, e, e, yani yerel olmak ne demek? E, evet. Biz şehirde yaşıyorsak işte mahallemiz kadar evet. hatta yerel olmak. Yani yürüyerek ulaşabildiğimiz... Noktalara ekmeği ulaş. Bizim en başta konuştuğumuz şey oydu yani yürüyerek evet. ulaştırabileceğimiz evimizden yürüyerek ulaştırabileceğimiz kişilere ulaşmaktı amaç. Sonra işte İş biz farkında olmadan da büyüdü. Hiç böyle bir şey plan, ya zaten hiçbir şey planlamamıştık yani da. Mecleden yani. ekmek almaya gelmem. Evet oldu. öyle ha. oldu o bizi çok şaşırt. İşte onu yapması of, gereken order. şey gibi geliyor. Evet. Hani öğrenmek kendisi yapmaman. Evet. evet. evet. evet. Yani Ama zaten... o, o biraz şeydi. Hani medyada çok fazla yer buldu bir dönem. İşte ev erkeği çocuğuna bakıyor. Ekmek yapıyor. <gülüyor> yürüyerek <gülüyor> dağıtıyor falan diye. Öyle olunca... ya yani İngiltere'den ekmek isteyen oldu. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Evet. Yani biz İngiltere'deyiz nasıl ekmek <gülüyor> alırız falan. Olamazsınız dedim üzgünüm. İşin yani. <gülüyor> aslında şeyini esprisini mantığına felsefesine aykırı, aykırı bir şey. Aykırı Evet kesinlikle. Yani kesinlikle. böyle şeyler istemememiz gerekiyor. Aslında biraz böyle törpülenmek gibi bir şey. Bu. Onu hep konuşuyoruz işte. yani hmm. O yerelde yapılsın. Lütfen siz de yapın. Siz eğer bunu işte hani kendiniz için iki tane yaparken işte yanına sekiz tane daha koyup. 8 kişiye ulaştırın. Evet. O zaman evet. işte bir evet. e, ağ gibi yani. Evet. Bir apartmanın ekmeğini Murat yapın. Saat tam herkese O fırıncılar bize düzgün ekmeği getirene kadar. Evet. Çünkü o bahsettiğin lezzet var ya o tadı işte ta Geçmişime babaanneme gittim manar, Gözlerimden e, yaşlar yani böyle. Gerçekten o tadı yakalayabilmemiz için öncelikle Fırıncımıza gidip dememiz gerekiyor ki ben ekşi mayalı ekmek istiyorum. Onu biraz açtık. Neredeyse her fırın artık ekşi mayalı ekmek yapıyor evet, diyor. Evet. Şimdi diyeceğiz ki hangi buğdayı kullanıyorsunuz? Hı hı. Çünkü atalık bu... buğday mı? Evet. Yoksa yani atalık buğday mi? kullanmaları çok zor ama en azından bunu soralım onlar da farkında olsunlar. Yani bu Aha. sistemin içinde 20 milyon insanın bir yere sıkıştırılıp e, hadi burada yaşa denilen e, yerde bunları sorgulamamız çok kolaydır. Ama farkında olmamız bizim için çok önemli. E, tohumların sadece buğday değil buğday bir başlangıç bizim için. E, bütün tohumların toprağa düşecek bütün tohumların sadece çiftçinin elinden geçmesi gerekiyor. Tohum hmm. sadece rüzgarla ve çiftçiyle bence dolaşabilir. İnsan eliyle dolaşabilir. Şirketler Şirketleri bunu asla Bu alıp güzel. satamamalı. <gülüyor> Lütfen hepimiz bunun biraz farkında olan Açık radyo dinleyicileri çok farkında biliyorum bunu ama buradan bir kişiyi bile duysa fazladan bizim için çok önemli. Evet çok güzel söylediniz valla. Bunun üzerine ne söylenir bilmiyorum. E, zaten programın da sonuna gelmişiz O kadar güzel bir bitiş oldu ki Murat Ağzına sağlık Esra senin de ağzına sağlık e, e, Ozan'a ne diyeceğim bilmiyorum Çok tatlı bir çok uslu bir çocuk oldu Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar geldiğiniz için Hiç Çok mutlu ettiniz beni e, Demirtaş ailesini ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumu söylemek isterim Peki e, Sudan gelen de bu haftalık bu kadar diyorum Hoşça kalın görüşmek üzere